var diyor. Ergenlik çağına girmiş çocuğumuz fakat namaz kılmıyor. Kıl dediğimizde de diyor çok zoruna gidiyor. Sistemli bir eğitim vermediğim için de diyor yani kabul etmiyor. Şimdi diyor ne yapabilirim? Onu nefret ettirmeden, düşman olmadan diyor ilk önce yapabileceğim acil olan nedir? diye İyini nasıl sevdirebilirim Yani, yani şimdi bu Hadi. soruyu soran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 Yani e, izine gittiğim zaman camiye gidiyorum bakıyorum ki mahallede oturan şeriatçı kardeşlerimizin hiçbirisini fecir namazında görmüyorum. Sonra soruyorum bir daha başka bir vakitte ya sizi hiçbiriniz camide görmüyor. Diyorlar ki evde camidir. Hı. Evde mescittir diyor. Ha evde kılmışız, ha camide kılmışız fark et. Bunlar şeriatçı kesin. <gülüyor> tamam mı? Dolayısıyla hani